pazarlar. Terra Incognita'ya hoş geldiniz. Şu anda dinlediğiniz e, müzik te, e, Erdem Helvacıoğlu'nun ilk çıkardığı albüm Walk to the Bazaar isimli 2003 albümünü dinliyoruz. Arkada müzik e, çalarken e, veya sesler çalarken veya kayıtları dinlerken e, Kapalı Çarşı'dan stüdyo konuğumuz e, Erdem Helvacıoğlu'yla da e, ...kabaca retrospektif diyelim e, müzik hayatını konuşacağız. Hoş geldin herhalde. Hoş bulduk. 2003 ilk kaydın. Evet. Bu. Bundan önce de ama müzikle ilgileniyordun tabii. E, tabii ben yani esasında 11 yaşında rock gitar çalarak ha. başladım. E, i̇şte biraz önce seninle de konuştuğumuz gibi Too Much adlı grup vardı. O dönemde İstanbul'daki bütün rock barlarda çaldık. bir much diye mi çalıyordunuz? Evet. Sani, hani cover gurur muydu? Yok yok kesinlikle biz cover'ın tam tersi tamamen beste çalan. Çalıyordunuz yani Tabii size de, program yaptırıyorlar O dönem zaten İstanbul'da öyle bir şey vardı. He, kaç e, sene bu şimdi? E, yani çalmaya başladığımız işte 90'ların son, sonları. Sonları mı? Ha, evet ha. yani 94 sonrası üniversite e, zamanda 2000'e kadar e, diyelim. Kaç sene sürdü o? İşte 4-5 sene o o dönem sürdü. O dönem başka kayıtlar da yaptık. Ada müzikten bir toplama albüm çıktı. Orada da bir parçamız vardı. Hangisinde ee, sesimizi yükseltiyoruz? Ha, o birkaç tane öyle albüm çıkardı onlar. O dönem çıkardılar. Evet. Ha, bir tane Kent daha ozanlar, Kent Ozanları, ozanları bir şey vardı. Çıktı. Ya sesimiz Orada var mıydı Too Much? Kent Ozanlarında yoktu. Sesimiz ha, yükseltiyoruz sesimizi yükseltiyoruz da vardı. Yükseltiyoruz. O dönem için bence baya önemli bir albümdü. Yani. Genç, grupların Genç grupları reprezenti etmesi ha. açısından heyecan vericiydi. Ama tabii ki ne yazık ki Türkiye'nin koşullarından dolayı hepimiz de biliyoruz ki o grupların çoğu Kalb dağıldı. Zen var işte Babazul olarak işte zaten ayrıca devam ediyor. Sadaks falan diye gruplar vardı. Nekropsi vardı. Nekropsi, Nekropsi devam, devam ediyor aradı sırada ama yani de o grupların çoğu da dağıldı tabii. İşte ben de e, uluslararası kariyerime devam ettim diyeyim ondan şey e, O daha çok progresif rock değil mi? Davul, bas gitar, klavye, evet, vokalist. Evet, evet. E, aynen öyle. Daha Benim mı? burada tamam. çaldığım müziklere benziyor daha çok. Ben e, şöyle diyeyim zaten dinleyen varsa <gülüyor> Terra Incognita'yı e, elektronik müzi müziği pek bilmiyorum. E, i̇yi oldu senin gelmen. Hem elektronik müzik hakkında da biraz konuşuruz hem... Neydi ne oldu falan onları da konuşabiliriz. Tabii. Kaç senelik bir türdür? Ne bileyim o ben hep böyle çok kabı hatlarını biliyormuşsun. İşte ne bileyim o Ed Edgar Vares'elerden başlıyor da işte o İlhan Mimarollu'ları. E tamam doğru falan doğru falan 50'ler tamam. herhalde değil mi? Tabii tabii. Esasında 20. yüzyılın başında e, işte Varèse'lerle falan beraber işte Russolo'larla beraber hmm. işte bu noise akımının falan olması zaten öyle bir e, evet, şey başlıyor. Rusların da böyle otur şeyleri var galiba. Rusya'da zaten değil değil onlar, onlar çok önemli. E, o, literatürde. Tonaliteleri de değişik galiba. Daha sık ne denir ona yani 8 nota değil de. Ay, <gülüyor> quarter mi? falan ha, evet, değil mi? öyle şeyler. bölüyorlar oktavı falan. ya yani birçok şeyler deneniyor zaten ama esasında işte. Ee, teknolojinin biraz gelişmesiyle işte 48'de şefer işte işte kauzunlar falan teyp makinelerinin olmasıyla yani teypleri direkt elle makasla keserek Değil işte mi? mimar olunun eserleri arinet ar tabii direkt el, direkt e, elle yani. makasla yani bir bir hakkınız var. O makas yanlış kesilirse e, o olmuyor. Yani o bir daha geri döngü olmuyor. Geri dönüşü tabii. yok ve onun da e, ya yani ben direkt öyle bir e, makara bantla e, çalıştım gerçi ama hiçbir zaman öyle bir kesip loop yapma şeyi olmadı. Ama galiba mesela 45 derece açıyla falan kesmek He. gerekiyor. Hani böyle bir düz kesilmemesi lazım. Falan. Öyle Zana, teknikleri vardı. Biz yapmadık, zanaat biz... da gerekiyor yani. Evet, evet. Bir sonuçta artık dijital olarak e, onlara çok daha böyle rahat çok yapıyoruz. Şey, daha daha iyi oluyor. Gerçi o konudan konuya atlıyoruz. Ben öyle atlıyorum ama. Şimdi şey işte birden yani davul bas gitar formundan gitarla işte hatta şey diye ben hep senin internet sitesinde senden bahseden sitelerde şey duyuyorum. Elektro akustik müzik. Böyle evet. bir kavram da var. Evet, Ki ben tamam. onu cahiliyim kabaca. Yani ne oldu böyle vahiy mi geldi birden davul bas gitarı bırakıp? <gülüyor> <gülüyor> Yok yani şey Tumaş döneminde de zaten ben e, gitarla ne tip şeyler işte gitarı. E, Pedallarla. Pedallar, falan. farklı tune etmeler hep böyle bir farklı tınılar nasıl elde edilebilir diye düşünüyordum. Ama o zaman hem Türkiye'de ekipman fazla yoktu. Ekipmanlar çok pahalıydı. Onlara ulaşmak zordu. Ama o dönemde işte fasulye filminin müziğini yapmaya hmm. başladım. yaptım. O kaç o sene? 2000. 2000. İşte o hmm. üniversitenin tam son dönemi bitme dönemi zamanında kendi ufak ufak stüdyomu kurmaya başladım. İşte ilk synthesizer alımı. Hardware sampler'lar vardı o zaman. Hmm. Evet bir anda kendimi zaten yani istediğim bir şekilde pat diye onun içinde buldu ve ondan sonra hem akademik kariyer geldi hem devamı geldi. Sonradan sen zaten seninle beraber Yıldız'da okumuşuz. Ben 94'te evet, çıktım. He ben Yıldız'da sen 94'te end... evet, Yıldız Endüstri mühendisliği, mühendisliği, mühendisliği, mühendisliği okudum. Endüstri Mühendisliği yapmadım. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi MİA müzikleri Araştırmalar Merkezi'nde ben de öyle bir yol ayrımındaydım sonra hala Mühendisliğe devam ediyorum. Bir ara ben de tonmaysterliğe devam edeyim. Evet, para yani. kazanır mıyım? Ne yaparım? Ne ederim? Olmadı benim. Ee, ama sen şu desen... An, hı hı. Ee, bir de o dönemde yoktu senin dediğin evet. bahsettiğin dönemde. Miyam'ın açılma senesi 2000'dir zaten. Tabii tabii. Benim dediğim yani şöyle 94'lerde falan o popun patladığın zamanda tonmaysterlik yani kayıt diye bir hani bir... Müzik sektörü diye bir şey olabilecek gibi düşünüyordum. Evet, bir evet, iki sene evet. sürdü Tabii. o kayıtların, albümlerin satması. Ondan sonra herhalde internetin filan çıkmasıyla o böyle o patlama bitti 90'ların başındaki satış anlamında diyorum patlama. E 2000'lerin ya yani 2000'lerin başı Türkiye'de şöyle bir şey oldu e işte 90'larda dediğin gibi böyle patlama oldu. Kiracı 2000 anlamında. 2000'lerin başında işte bu e, CD writer'ların çıkması. Evet. Fel, feci bir şekilde Korsan. Tabii, tabii. daha sonra işte 1-2 sene <gülüyor> öncesine kadar da Türkiye'de ADSL'nin ucuzlamasıyla beraber tabii, o MP3 e, tamamen MP3 şimdi e, korsana gitsen sokakta tabii. abi işler nasıl desen ya çok kesin korsancı kesat, da nasıl? satamaz ya korsancı, öyle bir komik bir ülkedeyiz ki yani korsancı dert yanıyor <gülüyor> çünkü hiç kimse yani eskiden onlar da satabiliyor doğru. şimdi sadece film satıyorlardır büyük ihtimalle doğru. albüm ya böyle e, trajikomik bir yani ülke bir yandan Miami, 2000 değil mi şey, sen şu anda hem müzisyenin yanında orada bir akademisyen. Orada e, doktora çalışması bitmek üzere şu anda. Evet Mijan'da. Ne doktorunun konusu ne? E, soundscape composition analysis of current aesthetics. Yani soundscape composition derken esaslı i̇şte bu. gene bu tür bu... bu albümün de mantığında olan. Yani dış ses kayıtları dış ses. ve dış ses kayıtlarının Hı. değiştirilerek yeni eserler yapılması ve bunun estetik olarak e, O zaman en bu albümü dinliyoruz. Bu albümden devam edelim. Edelim. Yani bunun mantığı neydi? Yani bu böyle bir trend veya bir şey var mı? Bu, bu yapılan bir yeni bir, bu, bir şey ya, bu, midir? O, o, bunun bu, örnekleri... Altı albümlük çok, çok, albümlü, çok özel bir conceptual seri. Ya bu dördüncüsü locus galiba. Locus Müzik yani Amerikan'ın önemli şirketlerinden birisi. Chicagolu bir şirket bu. Allah Allah. E, o 2003 senesinde işte dünyadan altı tane besteci seçtiler. Hani beni de seçtiler Türkiye'den. E, ya Bunun dışında işte Matmos var, Björk'le çalıştılar. Seni nasıl duymuşlar? Eee... İşte ben bu şeyden önce, bu albümden önce uluslararası zaten festivallerde çalmaya başlamıştım ve uluslararası işte Luigi Russo gibi çok önemli elektroakustik yarışmalarda zaten ödüller almıştım. Hmm. Anladığım kadarıyla yani oradan bir e, o, duyum oldu. İşte daha sonra bir eser siparişi gibi esasında bir hmm. nevi her altı besteciye e, bir albüm sipariş ettiler ama albümün mantığı, hmm. herkes yaşadığı e, şehrin sesini kaydedecek minimum 15 dakika o bir parça olacak. İkincisi de bu kaydedilen sesten yeni bir eser yaratılacak. ve Böyle yaklaşık 30'ar 35'er dakikalık böyle bir conceptual albümler. Seninki e, kapalı işte, çarşıydı. Işte elinde mikrofonla. Olsun. Evet aynen mikrofon, büyük kayıt aleti, büyük kulaklıklarla, kulaklıklarla. beraber. E, o kaydı yapıp ondan sonra işte bilgisayar ortamına... Şey misin abi hangi kanaldansın falan diye. O zaten dediler. <gülüyor> Şey diğerleri nerede çekmişler? Ee, diğerleri hangi ülkelerde? Ee, i̇şte Arjantin vardı, ee, yine Amerika vardı. Yani dünyanın çeşitli yerlerinden vardı. Ya bayağı iyi, uluslararası bir şeydi seriyle. Daha çok herhalde nerede kayıt yapılır? İnsanların çok olduğu veya trafiğin sesin fazla olduğu yerler mi olur? Veya Belki de bazıları gidip kumsalda mı kayıt yapmıştır dalga sesi atıyorum yani. Olabilir. Daha çok ama kalabalıklar İlla, ila, falan aklıma geliyor bana. Ya yani, tabii bize direkt hani şehirde yaşadığımız için. Hmm, şey, belki de ha doğru. Ama öyle olmak zorunda değil mesela Chris Watson var hani bu alanda dünyanın en iyilerinden. Hmm. Ee, o mesela gidiyor e, ovalarda, bayırlarda o, falan. Ya yani ovala ovalar değil mesela volkanları çekiyor. Hmm. Ee, işte bir en son şu anda ee, belki dinleyenler de bilebilirler. The Morning Line diye bir proje var. Ee, dünyanın en büyük bence ses enstallasyon projelerinden birisi. Türkiye'den de 4 besteci seçtiler bu iş için. Birisi de e, bendim. Onun dışında da dünyadan işte Chris Watson gibi e, Lee Ronaldo gibi Sonic Youth'un gitaristi gibi çok önemli besteciler var. Onlara da esas siparişi verildi. Chris'in mesela eseri İzlanda'da bu patlayan değil ama hmm. onların e, başka volkanlardan e, birisine yani gidip çok özel ekipmanlarla onu kaydediyorlar. Yani Bayağı böyle bir Böyle bir şey tüm tüm tüm var. E, çok yükselende bir trend var. Bunu bir de ayrıca yani şey, görsel olarak da kaydediyorlar mı? Herhalde kaydediyorlar. E, kaydedenler de var ama yani esas, çok esas önemli olan tabii ki e, ses. Ses çünkü ses Esasında görüntüden bence daha güçlü çünkü daha çok akılda kalıyor. İmajinasyonu kalır, daha çok şey. Daha yapıyorum. tabii İstediğim körüklüyor, ya, yani. tırmalıyor, kaşıyor diyelim. Şey bu 2003. Yavaş yavaş istiyorsan diğerlerine de geçelim. Bunu Bir biraz de, daha birkaç daha dinleyelim olur, istersen. Olur, olur olur. Nerede kalmıştık senden bahsederken? Bu ha, şey Ben mesela şeyi de merak ettim hani seni e, performanslarından da duymuş bu firma bu o, seriyi çıkaran Location Sound Series 4 evet. bu e, elektronik veya elektroakustik müziğin performansı nasıl oluyor tek başına çıkıyorsun bir loop bir pedalla nasıl one man band gibi bir şey mi ee... yoksa yardımcı yani bir ton veya nasıl oluyor Yok ama zaten kendin oluyorsun, <gülüyor> kendin her şey, oluyorsun, kendin kontrol ediyorsun da ee, farklı yani şimdi, sahnesi nasıldır video'nun yani <gülüyor> farklı şimdi Fransız akımında akuzmatik müzik akımında mesela eser stereo olarak ya da 8 kanal için diye bir şey yapıldı kaydedilmiş bitmiş eser hı hı. E, seyirciler salonun tam ortasında oturuyorlar seyircileri çevreleyen işte minimum 8 tane kolon var ve besteci de tam mikserin yani salonun tam ortasında bu e, yaptığı eseri canlı olarak yani canlı surround gibi Hı -hı. E, bu 8 tane 16 tane 48 tane Hı -hı. ben o tip festivallere gittim Fransa'da e, mesela yönlendiriyorlar yani Hı -hı. ses bir anda 30 metre geriden gelip işte 2 Hı -hı. saniye sonuna 30 metre yukarıdan gelebiliyor falan böyle tamamen ee, ama şey önceden kaydedilmiş bu şeyi. Bu bir, bir akımlardan birisi yani. Bu bir akım. Yani. Seninki mesela gitarla Ya benimkisi bunu da içeriyor ama birazdan dinleyeceğimiz albümde işte Altas Realities'de akustik gitar ve live electronics o zaman işte pedallar, hmm. laptop yani hmm. Benim direkt canlı çaldığım, yani ben hem gitarist olarak varım orada sahnede hem de e, elektronik müzik bestecisi olarak. Yani birçok e, daha detaylı da işte devam edebiliriz ama yani çok fazla ayrı ayrı, ayrı, ayrı akım var. Ayrı ayrı akım var doğru. Onun da hepsinde ayrı estetiği ve yani performans estetiği de farklı tabii. Doğru. Peki şey e, hani biraz da ona da girişmiştik. Yani bu elektronik e, müzik veya değişik, e, tasar, önceden tasarlanmamış elektronik müzik ne zaman daha çok yani herhalde elektroniklerin çok ıı, artmasıyla mı diyeyim daha kolaylaşmasıyla mı daha çok popülerleşiyor. Yani ne bileyim bundan 35 sene 60'larda bunu yapan 3-5 tane kişi vardı. O da hep Batı veya Amerika'dan veya İngiltere'den ee, mi diyeyim bilmiyorum yani. Yani genellikle tabii ki şeyden yani Avrupa Kanka ve Amerika Sakson. çünkü et çünkü teknoloji üreten onlar o. o zaman e, İki, i̇ki türlü sistem varmış dünyada. Bir Amerika'da e, şeyler, e, üniversiteler e, üniversitelerin e, foundingleri var, paraları var. Hı -hı. Ve üniversitelerin içinde o stüdyolar var. İşte Columbia Hı -hı. Princeton gibi işte İlhan Mimaroğlu'nun çalıştığı. Ondan sonra Stony Brook, ki Bülent Aral kurmuştur Stony Brook'taki ilk Hı -hı. Stüdy stüdyoyu. E, ondan sonra onun dışında da işte Fransa, Almanya, İngiltere gibi ülkeler var. Orada da e, şeyler, hükümetler destekliyor. Mesela en son ben iki sene önce şey gitmiştim, Kuzey İrlanda'ya ki herhalde hükümetin genel bir Kuzey İrlanda'ya şey yapma canlandırma hmm. projesi içerisinde birkaç milyon poundluk stüdyolar falan vardı Belfast'ta. Oh. Özellikle Belfast'ta olması da enteresan. Hmm. Yani çünkü biliyorsun Belfast o i̇şte problemlerin şey, en ana şeylerinden, e, problemlerinden e, şeylerinden birisiydi. Gibi böyle şeyler var. İşte Miami'de esasında mesela Türkiye'deki Miami'de onların bir şekilde e, uzan, yani minik bir uzantısı, minik bir şey, zavu gibi, gibi. gibi doğru. Peki şey Miami'nin e, şeyinden e, bahsedelim. Hani <gülüyor> kurulma sebebi diyelim. Ne yapıyorlar? Ne orada veya? MİAM açılımını zaten ilk başta söyleyelim. Miyam... Yani Müzik İleri Araştırmalar Merkezi. İTÜ'nün. Ee, evet. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün altında şeyde Maçka'da ee, işte 1999 2000 senesinde yani 99'da başlayıp 2000 senesinde official olarak açılıyor. Hı hı, resmi. Ve 10 seneden beri var ve işte o dönemde Türkiye'deki en önemli stüdyolardan konservatuara ait değil değil mi şey. Hayır, konservatuara hmm. ait değil. gayet Fakülte önemli. olarak bir fakülteye bağlı mı? Sosyal bilimlerle Sosyal bilimler. bağlı. Doğru. 1 milyon yaklaşık 1 milyon dolarlık falan bir bütçesi olan bir stüdyo kuruldu. İşte İngiltere'nin en önemli mimarlarından birisi yani stüdyo işte hmm. kimlerle Sesli. çalışmış İngiltere'deki bütün önemli stüdyolar işte ACD'sinin stüdyosu şunun stüdyosu filan yani hmm. çok önemli bir adam dizayn etmişti. Ee, ekipmanlar o dönem çok iyi ekipmanlar vardı. Şimdi yani birazcık daha iyi olabilir bakım konusundan. Ee, ama öyle bir şey oldu ve e, tarihi olarak bence çok önemli. Hani sen diyordun hmm. ya işte 94-99 hmm. hmm. o dönem işte nekropsi di Cevdet işte Tolga hmm. Cem falan yani birçok insan başka insanlar ee, müziği farklı bir yere getirmek isteyen alternatif düşünen insanlar hmm. bir yer arıyorlardı Orası bir ve şey bir anda oldu. böyle bir yer çıktı. çıktı ve gerçekten görüyorsun 2000'de girenlere yani bir anda sanki İstanbul'un bir bir, şey, jenerasyon bir, bir jenerasyonu pat diye almış gibi yani o hmm. bakımdan da çok enteresan çok önemli şimdi Yıldız var bilgi var Sabancı'da bir şeyler var hani 10 seneye göre çok daha iyi daha iyi doğru Peki şey e, yavaş yavaş ikinci albüme geçelim mi? Evet geçelim. İkinci albüm kronolojik olarak gideceksek. E, bu şeyde New York'ta e, New Albion e, Records tarafından çıkartılmış albüm Alted Realities. Hı hı. Bu solo akustik ve canlı e, elektronikler üzerinde kurulu. Bu e, çok önemli bir e, plak şirketi. Yani John Cage'den Stakhouse'una, işte John Luther Adams'tan yani dünyanın en önemli bestecilerin olduğu bir plak şirketi ve tek e, Türk sanatçı da benim o bakımdan da çok güzel, heyecan verici prestij. New Albion. New Albion Records. E, i̇lk ]alı. başta şeyde e, batı sahilinde. Albion ayı, İngiliz mi demekti? Galiba e, Albion İngiliz, Bu nereli dedin? İlk başta şeyde başlıyor. San Francisco'da. San Francisco. e, Ama West Albion, Coast. hatırlıyorum Albion Band diye bir folk rock var, grubu evet, vardır. Evet. O Albion İngiltere'nin orta çağdaki ee, ismi gibi bir şey. İlk önce, şey evet, ilk ilk önce San Francisco'da ıı, başlıyor. Daha sonra şu anda New York'ta ıı, şirket de. Dediğin gibi çok ıı, tarihi bir ıı, önemi olan bir şirket. Bunun ee, kayıtları... Iı... Sen burada mı yaptın? Ee evet, ben burada İstanbul'da kendi stüdyomda e, yapmıştım ya yani bütün e, her şeyi e, işte masteringde Itüde yapıldı Hı -hı. işte Miami'de yapıldı daha sonra da şeyde New York'ta basıldı yani basıldı. böyle bir enteresan bir şey var benim e, albümlerde burada yani... bitirip yani orada New York'ta işte Chicago'da dünyanın her yerinde yayınlayabiliyoruz tabii eskiden yani, de öyle. vardı tabii o tür şeyler hani gidip e, stüdyo müziğinin bir tanesi. Atlantik'in bir tarafında çalıyor öbür bir İngiltere'de çalıyor. İşte kanalları birleştiriyorlar, bir daha dinliyorlar falan ama siz artık şu anda çok daha kolay. Çok daha kolay tabii. Bir saat sonra dinletebilirsin adamı, isteçe gönderebilirsin. Buradan hangisini dinleriz? Bu bir artı. Bunun da bir teması var herhalde yani, Altru Realities. Ee, bunun işte ana teması tamamen solo akustik gitar ve canlı elektroniklerden İsimleri isimleri nasıl seçiyorsun bu tür müzikte? Yani şeyde. E, isim işte yani ilk önce şöyle oluyor. İlk önce albüm konsepti çıkıyor. Bunun <gülüyor> albümün konseptine göre eserler çıkmaya başladığı zaman zaten onlarla beraber de parça isimleri Tabii, çıkmaya başlıyor. Yani konseptsiz olmadan ben ilerlemene çok zor olduğunda hele elektronik hele elektronik evet, aynen hele elektronik güzel çünkü e, bir inspiration geldi hemen bir şarkı yapayım gibi olmadığı için ...böyle bir şey var. Oradan da beşinci parça. Bir de şeyi soracağım. Mesela evet. elektronik müzikte... ...o sesleri falan değiştirmek... ...çok kurcalamak daha mümkün gibi geliyor bana. Yani çok... E, ...bozup e, şey yapabilirsin... eğip düzebilirsin yani... ...hani diğer müziklerde ne bileyim... ...gitarın tonu ne bileyim caz da... ...rak da az çok, belli, az çok bellidir. Yani daha sınırlıdır gibi geliyor... Burada sanki sesleri tamamen ters yüz edebilirsin ve kompozisyon tamamen başka türlü de olabilir. O yüzden de çok böyle ya işte bugün pazartesi dinlediğini salı ya bunu böyle yapsam olmaz mıymış falan gibi deyip uzatabiliyor musunuz kayıt süreçlerini? Ha olmadı şöyle olsun hadi burasını Aa, tabii, kurcalayayım. Tabii tabii, tabii canım onu, onu diyorsun ama onun da tabii. Onun da e, herhalde kendin sınırladığın bir şeyleri vardır. sınırlamak zorundasın yoksa o işin yani yok hayatı yani, boyunca bir, bir albüm çıkartamazsın albüm yapamazsın, yani. Doğru, Ona bir sınır doğru. koyuyorsun zaten o yüzden diyorum konsept koyduğun zaman konsept zaten senin sınırları da daha çok belirliyor. Hakikaten şey anlık yani o anım bu mesela kaçta kaydedildi o andaki senin veya şeyin bestenin o andaki hali bence sonuçta bütün kayıtlar öyle evet, değil Kayıtlar de. öyle tabi tabii tabii tabii. O zaman 5 ise neydi? Shadow My Dovetail. Dove Dinleyelim beraber. Altered Realities er Ertem, er Erdem Helvacıoğlu'nun 2005'teki. 2006. 2006 mı? Tamam. dediğimiz parça Shadow My Doubt Erdem Helvacıoğlu'nun ikinci albümü 2006'daki Altered Reality's'de. Bu tamamen e, anlık yani o anın e, şeyi belgesi gibi hiçbir edit'i, hiçbir post production'ı, evet, hiçbir post production hiçbir şey edit'i olmamış. Evet. Yani sen bunu çıkar paus'a veya stopa bastın. Aynen ya yani recorder recorder'a bastım ve, ve işte bunu çoğaltıldı yani. bu. Ve ve çaldım. Yani birçok insan da tabii şey yapamıyor. O anlamda inanamıyor. Çünkü çok e, net e, loop'lar yok. Hani üst üste hı hı. bu kadar ses e, nasıl Peki, gitardan şeyi nasıl, nasıl bu kadar farklı ses kendince çıkartın? hani ya içine sinmeyen bir şey olup ya bu tamamen real. Mesela kaç dakikaydı bu? Ee, 8.49. Dakika. Ha. Ya bunda mesela içine sinmeyen bir şey olup ah filan dediğin veya sonra bir daha mı kaydettin bunu? Büyük ihtimal öyle evet, bir şeyler her, olmuş. her şeyden yani. evet, 3-4 tane ana tek hmm, alıp onlardan en, en iyisini se seçti Seç. Ama hepsi tek başına tabi Baştan sona bir tek yani. Hmm, peki, yani şeyi ben hep yani kayıt sürecinin merak ediyorum. Yani elin penadayken veya gövdedeyken herhalde bir sürü pedallar var aşağıda. Evet. El, bir sürü pedal yüzüyor. ve laptop var, laptop var. <gülüyor> var. Bir elin klavye de oluyor bazen gibi. Değişik bir o ortamı görme. Kaydettin mi hiç bunları video? Yani var mı? Video yok, video kaydettim medim yani o anlamda ben yani şey bana insan, çok doğal geldi yoo yo, yo, yani bir de insana merak konusu yani nasıl yapıyor nasıl çıkıyor bu ses gibi yani insan bu sesleri var, duyduğunda ana, ana, birkaç ana, kanal var orada ana sanki. şey olarak şimdi burada kullanılan yani teknik olarak kısa yere geçersek Hı -hı. İşte laptop, PC, audio mouse diye bir program var ana processing orada software olarak. Bir de hardware olarak TC Fireworks diye bir multi efekt prosesörü var. Ve MIDI controller pedalları var. Yani onlarla işte herhangi bir patch'i değiştirmek. işte hmm. bir parametre ya da birden fazla parametreyi tek Pedal bir... Pedalla mı? Evet, birden hmm. fazla parametreyi ya da bütün parametreli isterseniz hmm. şey yapıp... E, tek bir pedal a, ayak oynamasıyla bütün o e, parametre aynı önce, anda tabi, değişebilir. He, daha önce bir sürü şeyi set ediyorsun, Bir diyorsun ana, o set. E, ana çıkıyor. ana, Neyse, bir, set, yani, ana yani. bir çok tabi genel hmm. olarak ana bir set yapılmak durumunda ama ondan sonra hmm. o set yapıldıktan sonra zaten ona bağımlı kalmazsın. Yani ona bağımlı değil tam olarak işte bayağı improvisasyon. Hmm. İşte burada da bayağı improvisasyon var tabii yani. Ana yapı var ama improvisasyonu da içeriyor. Doğru. Bir de şimdi o MySpace'teki kabaca yapılan işler anlatılıyor şey e, burada bir sürü isim var tabii ben bir, çek, bir tek Mick Karn'ı biliyorum bir de galiba Kevin Moore vardı bu bir progresif metal grubunun klavyecisi miydi Kevin evet Moore. evet evet Kevin hatta derdi. Türkiye'de mi böyle işte bir şey bir Türk, yaşıyordu sonra tekrar hani, tekrar şey Neydi döndü, o Amerika'da. grup şey ee, unutuyorum hep ismini de onun bir grubu vardı evet metal ha, metal grubu. yani bir progresif metal grubunun klavyecisiydi ama, ya şey mi? şey tabii Dream Theater Dream Theater ne <gülüyor> Daha, Daha sonra önceki... ayrıldı. Şimdi solo projelerini yapıyor. Ha, sanki onun bir, bir grubu vardı. Daha, ha, Dream Theater doğru. Mick Cairn. Mick Karn ne yaptın? Neler yaptınız? Ee, Mick Cairn'la işte Raşit. Ben Raşit'le bir önceki albüm prodüktörünü e, yaptım. Oradan o dönem vasıtasıyla beraber e, çaldık çalıştık. O albümde de çalıyor zaten bir parçada. John Wilson Kazuya Ishigami, Ross Band... Jacob Young, Craig Green ve Sade Turkos. Daha onun dışında çok daha vardır, fazla sürü, isim var. İşte Rose Band ile en yakın zamanda yere batan Sandrıcı'nda bir konserimiz oldu. Hmm. Ee, onunla beraber yaptığımız solo albüm de Ekim'de Türkiye'de çıkacak. Hmm. Seninle konuşurken 3-4 tane diyor bir şeyler çıkacak değil mi? Bir evet esasında projeler. benim başladığım şu dönem başladığım çok fazla albüm vardı. İşte bazıları bitmek üzere. İşte bunlardan birisi Rose Band Türkiye'de yayınlanacak. O duo albüm. Ondan sonra Amerika'da Robert Scott Thompson'la. E, Rose Band gitarist mi o da? Yok o e, Avustralyalı bir sound artist esasında. Hmm. Ama o albümde tavru denen özel el yapımı bir e, Avustralya yapımı bir enstrüman çalıyor. Akustik bir şey tabii. Tabii tabii o Böyle tamamen şey? o hiçbir elektronik Aborjim hiçbir şey. aborjim bir şey mi yoksa? <gülüyor> Yok tam öyle değil ama şey e, yani bizim neye benziyor? Yaylı tamburu ha. andıran bir e, tınısı var. Ben o albümde aynı zamanda işte elektrik gitar ve canlı e, elektronikler yapıyorum. O bayağı bayağı da melodik enteresan bir albüm oldu. Hmm. İşte o da Ekim'de Türkiye'de. Sen başka şeyler çalıyor musun gitardan başka? E yani bazı sağ... klavye, santr, yani aklına ne hmm. gelirse birçok şeyi çalışıyoruz. Dağıl dağlı drama tabi. O anda ne gerekiyorsa hani e, hemen yapmaya. Yani virtüöz olmana gerek yok. Gerek zaten yok tabi yani. istediğini o sesi versin doğru. Bir de bir sürü festival var burada. San Francisco Tape Music Festivali, Sonorities Festival of Com Contemporary Music, Seoul International Computer Music Festival, Musica Viva Festival, Primar Vera and La Habana and Third Practice Elektroakustik Müzik Festival. Bir dünyaya yayılmış bir. Bu Habana nerede? Ee, Küba'da Havana'da. Küba, Havana değil mi Hı -hı. o? Doğru. San Francisco. İki senede bir yapılan bir festivaldi o O nasıl? Third Practice Elektroakustik Müzik Festivali. Ee, yani onların birçoğu şey elektroakustik, Computer Hı -hı. müzik, işte ambient müzik e, festivalleri ya da çağdaş müzik festivalleri. Seul. Havana'daki enteresanlı her iki senede bir yapılıyor ve yani Türkiye'de böyle bir festival yok, öyle diyeyim. Hmm. Yani bir hafta sürüyor festival, günde 3 konser, lecturelar işte workshoplar falan da var. Dünya, dünyanın her yerinden e, önemli bestecileri şeye hava çekiyorlar ee, enteresan ya. Yani. Kaç senedir yapılıyor bu tür festival? Mesela Havana'daki onların en yirmi, eski bu 20 fesuvalli... seneden beri yapılıyor. Öyle yani. mi? 10.suydu yani. Seol, San Francisco. Sene. Bunların hani geçmişleri az çok herhalde 20 e, San Francisco 20... çok önemli çünkü e, 60'larda Pauline Oliveros'ların filan falan çıktığı dönem, e, Spotnik'lerin falan çıktığı dönemdir. San Francisco Tape Music Center vardır 60'larda. Hmm. E, çok önemli bir merkezdir. Tabii oralara falan dayanıyor. Yani işin özü Amerika ve Avrupa'da bu iş tabii 40'ların sonlarına 50'lere 60'lara dayanıyor. İşte bizde ancak İlhan Mimaroğlu ve Bülent Aral hmm. var. onları da biz Oradan. kaçırmışız zaten. Hmm, Onlarda hani birisi zaten vefat etti. Birisi Mimaroğlu'nda yazık ki sağlık durum pek iyi değilmiş. Hmm. E, o da New York'ta şu anda. E, yani böyle bir her zaman söylerim yani başlamışız. Hani dünyanın en iyi o anlamda çok önemli ansiklopelere girmiş. İki tane bestecidir bu. Sonrası Türk besteci. Ve tamam. onlar oraya gittikleri için burada böyle bir 40 senelik boşluk var diyeyim ben. Ondan evet. sonra ancak işte bizim kuşaklar. Yani bizim kuşaktan önce de var tabii ama çok daha az var. Kim var mesela? Ee, yani benden biraz daha işte yaşlı olan Alper Maral var ama o da bizim hmm. kuşağımızda sayılır. Ee, yani var deneyimlerim başıdır herhalde. Yani yani deneyenler var, de, deneyenler, 10 yaş deneyenler e, var kesinlikle kendi stüdyolarını. işte sintezcılarla o dönem, işte zorla işte gümrüklerden işte bir şekilde muh sintleri hmm. geçirerek falan bir şeyler ya, yapanlar var tabi de e, kurumsal olarak zaten öyle bir şey yok. Bir de ya, yapsalar da Yayınlayacak Kime bir ortam mi? yok doğru, falan yani Çok tabi çok farklı da. Yani. <gülüyor> Şey e, istersen bir üçüncü albüme geçelim 2006'daki albümden sonra Wounded Breath. Evet. Ee, nasıl denir yaralı soluk falan mı? Evet ya yaralı nefes. <gülüyor> yaralı nefes. Bu nasıl bir proje? Bu e, benim işte beş tane önemli elektroakustik eserden oluşan e, bir albüm. Below the Cold Ocean, Dance of Fire Hepsi işte yurt dışındaki festivallerde hmm. e, çalınmış e, performa edilmiş Blank Mirror, Wounded Breath ve, ve hepsinin, Crystal hepsinin ayrıca kendi hikayesi olan eserlerdir mesela şimdi dinleyeceğimiz Dance of Fire hmm. e, bir ateş dansçısının e, yani ateşin sesi üzerinden başka hmm. hiçbir ses yok Hani biraz önce gitar dedik hmm. ve başka hmm. hiçbir şey yoktu burada da burada sadece... sadece ateş sesi Ateş'in sesinin kaydı. Ateşi nerede nasıl yani Ateş derken nasıl bir Ateş? Yani Ateş dansçıları hmm. a, vardır ya Ateş hmm. havada gezerken e, onun direkt ben çok yakın mikrofonla a, nerede çektin yaptım. E, yani işte yakında bir, bir yerde bir stüdyoda filan değil yani hmm. onun kaydını yaptım. E, daha sonra bütün dinleyeceğimiz diğer seslerde o Hep kayıttan onların... proses edilmiş ha. halleri. E, ham halleri var mı? Kayıtta. Ham ham halleri de var yani eserde ha. duyacağız. Hem ham, ham ham halleri var hem de proses edilmiş halleri var. O zaten iki dünya arasına gidiş geliş. <gülüyor> böyle insana çok farklı bir dünyayı Bize, sokuyor. O Wounded Bread de herhalde o ateşi yutması falan gibi bir şey mi? Öyle mi anlayayım? E, ya Wounded Bread başka bir e, eser. Al yani şey. Hemen o, aklıma o geldi. Hani ateş deyince o ateşi Ha yok. O direkt <gülüyor> öyle bir şey böyle bir şey yok ama dediğim gibi yani Dance of Fire'da direkt öyle bir şey var, hep proses ve onların iç içe geçmiş hali. Burada da bir sürü tam bakmadım ama e, Bang on a Can, All Stars, Todd Reynolds, Kinan Azmet, Azmeh, Margaret Lancaster Bu nerede oldu kaydı? Bu, gene kayıt Bu hep yine kaydet burada. Ben, evet ben evet burada işte yine Mississippi e, miyamda daha sonra orada yayınlandı. Yani iş burada bitti. Bu da Amerika'da yayınlandı. Ha, Atlanta'da evet. Atlanta'da. O şirket Atlanta'da. Hmm. E, dinleyelim o zaman. Şey, e, Wounded Breath mi dinleyelim yoksa Ha yok. Dance iki, of Fire. Dance of Fire evet. İkinci parça. Wounded Breath albümden. Bu senesi kaçtı? 2008. 2008. Sense of Fire wounded bread'ten de. Esasında Erdem sen geldiğin dedi konuştuğumuzda daha önce programdan önce bu son albümü dinleyelim falan anlatalım istiyorduk. Çok az vakit kaldı. Tabii bu kadar şeyi 55 dakikaya sığdırmak zor. Bu albüm Subcity 2064 yılında bir denizin altında eee gibi ne deneyeyim ona koloni mi diyelim kurulan bir şehrin hayali hikayesi yani yani hayali bir filmin hayali hikayesi gibi Subcity 2064 evet bu e, yeni ne kadar oldu çıkalı e, bir ay oldu işte bizim İsveçli besteci Per Boysen'le yaptığımız bir hmm. albüm bu hmm. e, tamamen internet üzerinden e, çalarak paylaşarak yaptığımız bir albüm temayı e, kim seçti sen mi o mu Temayı işte beraber karar verdik. Sonra beraber karar verdikten sonra da yavaş yavaş oluşmaya başladı. O ilk önce bana ufak fikirler gönderiyordu. Ben gitarlar çalarak... Çünkü sinematik falan e, yani şey hakikaten böyle bir, bir tematik, sinematik bir algısı var. Hissi evet, var evet, kesinlikle, dinlerken. Kesinlikle. Şey, aklıma da şey geliyor. Ne buna sizi tetikledi? Hani bir film, bir distopik bir film mi? Veya ne bileyim. Eh. Böyle bir şey var mı? Bunun hani... Ya, ya ikimiz de yani şey böyle e, kara film noir gibi şeyler. Ya, i̇kimiz de zaten o tip şeyler seviyoruz etkileniyoruz ve e, yani elektronik müziğin sinematografik yanını ikimiz de çok sevdiğimiz için. E, ne yapalım yani ikimizi de iyi anlatan ve böyle sinematografik bir şey olsun ve daha füşüristik bir şey olsun derken Aha. ister istemez böyle bir e, bir şehir su altı hmm. dünyası geldi ve ondan sonra su altı dünyası olduğu için tabii Yarattığımız sesler de o su altı dünyasını anlatan şeyler olmak e, zorunda. Doğru. Bir de Ona göre bir ses tasarımı çıktı ortaya. E, tabii böyle şey bir sürü e, mesela şey Fisalya, Fisalis. Ben bak girdim şey e, zehirli bir deniz, ana, <gülüyor> deniz, anası, evet, deniz evet. anası. Yani parça isimleri de. E, alga var. Harvesting Alga. Alga, alk işte herhalde. Evet, evet. Al Par parça isimleri de. Koral e, o... Piloto. Wedding Koral Piloto. Yani bu albümün bence heyecan verici yanı birçok farklı şeyden besleniyor. Yani çağdaş müzik, ambient, kompütor esasında bir yandan da onu yavaş yavaş dinlemeye başlayalım evet, bence. Albümdeki albümdeki üçüncü parçadan başlayabiliriz. Doğru. Peki şey o İsveç'te kaydetti sen burada senin çaldığın şey diyor togamen gitar viol. Evet. Yani bu bir hibrit şey melez bir Melez bir enstrüman. Enstrüman. Ee, Los Angeles'ta bir Lutheran e, yaptı. Jonathan Wilson diye çok özel el yapımı. Ona ait bir şey mi yoksa böyle gitar, viol diye bir şey vardır da hani... Gitar, viol yani bu, diye bunun... var. Evet Fe... yani 17. yüzyıldan çalınan bir Öyle enstrüman mi? esasında. Ama bu şekilde e, elektrikli halini, bu şekilde kendi patenti. Hmm. Yani o bakımdan çok özel bir enstrüman. Oh, güzel. Bu parçada var mı mesela dinleyeceğimiz Legends of Lost Land'de var mı bu? Ee, üçüncü en parçada zaman. yok ama albümün diğer, diğer parçalarında bazı parçalarında çok yoğun olarak hissediyoruz. E konuşurken o zaman en azından fon olarak koyarız onu. O zaman üçüncü parçayı bir dinleyelim ki biraz son albümden konuşalım. Legends of Lost Land ve Erdem Helvacıoğlu'nun e, İsveçli müzisyen Per Boy Sen'le çıkarttığı albümden dinleyeceğiz. Legends of Lost Land. Hilvacıoğlu'nun son albümü dinliyoruz beraber kendisiyle. Per Boy Sen'le çıkarttı. Subcity 2064. Burada neyi dinledik? Üçüncü parça Legends of Lost Land. Burada ne demişin? Although we do have a good life in Subcity, everyone loves to hear about how life on the surface used to be. Her ne kadar... Biz denizin altında mutluysak, mutluysak da e, üstünü de merak ediyoruz. Bu herhalde şey gene bir radyasyon yani nedir bunun teması yani konusu kabaca insanlar dünyayı mahvediyorlar falan filan ya, bir yere sıkışıyorlar gibi. E, post katastrafik bir, ha, bir şey. o. yani o yüzden e, su altında yeni bir şehir kurulması. Zaten o yani, parçadaki sana söylediğim gibi e, kayda girme yani programa girmeden şey o saksafon şeyi Vangelis'in şu Blade Runner'ı hatırlatıyor. hatırlatıyor. Evet. Bir de yani tema itibariyle da kara bir filmdi. Evet bu, bu genel da genel yani olarak baya baya kara bir albüm. Ee, karanlık bir albüm ama ben, evet. yani bayağı estetik olarak çok güçlü bir albüm bence. Bence güzel bu. Hakikaten şey 10 parça var. Radiation Patrol ile başlıyor. <gülüyor> Future Wide Open'la bitiyor. Future Wide Open biraz şey mi böyle Pesimistik değil de hani... Daha yani daha optimistik, falan, yani, yani daha dub etkileri falan olan bir <gülüyor> şey, <gülüyor> şey var. Şey... Ee, ne diyecektim... Onun da sitesini o Onun ee, şeyi ne? Sen onunla nasıl tanıştınız Per Boy seninle? Onunla biz Amerika'da, Santa Cruz'da ee, tanıştık. E, Looping Festival diye bir festival var. Orada iki sene önce tanıştık. İşte beraber çalıyorduk zaten aynı festivalde. Ondan hmm. sonra işte beraber ortak albüm nasıl yapabiliriz diye düşünürken işte yavaş yavaş bu proje bu hale geldi. Güzel, iyi bir sinerji olmuş diyelim. <gülüyor> Peki şey bunun böyle bu tür e, turne gibi bir şey yapılır mı bundan yapacak? Öyle bir şeyler turne demeyeyim de yani bir yerlerde çalacağız e, düşün, mısın? Düşünüyoruz tabii gelecek yani bu sene sonunda ve gelecek sene içerisinde öyle bir şey var. Güzel bir ee, şey özellikle olur. Özellikle İskandinavya'da. Peki ha bir de bu son yeni projelerinden biraz bahsedelim istiyorsan Hatta e, Gürkan'dan da rica edelim Bir parçada arkadan evet, e, evet, bizim hmm, Bestes'in albümü programı dinleyelim e, Yeni albümler o dediğin 3-4 tane e, proje nedir? E, birisi işte Rose Band'le Avustralyalı hmm, ses hmm. sanatçısıyla e, yaptığımız albüm O Ekim'de e, Türkiye'de e, çıkacak pozitif etiketiyle çıkacak. Hmm. Onun dışında Amerikalı besteci Robert Scott Thompson var. Hmm. Ee, sene sonunda onu onunla alakalı. besteci müzisyen yani enstrümentalist mi? E, aynı, instrumentalist aynı, zaman. aynı, zamanda, aynı zamanda klavye çalıyor. Bir hmm. Daha çok Ambient'a kayan bir e, albüm olacak. Hmm. Onun dışında Rusya'da benim bir solo albüm çıkacak Aralık ayında. E, bir de New Albion'dan tekrar bir albüm çıkacak. O heyecan verici. Biz Şirin Pancaroğlu'yla bir proje yapıyoruz. Kasım ayında premier olacak Borsan Çağdaş Müzik Festivali'nde arp ve elektronik üzerinden Arpa'da kurulu. bir şeyler bağlayacak mısın? Ee, çok enteresan şeyler var yani 3 üç, üç bölümden oluşuyor. 3 ana enstrümandan Çenk, konser arp, grand arp ve elektroakustik arp. Çenk nedir? Çenk Türk arp esasında. Benim ee, isim değil Çenk. <gülüyor> <gülüyor> Çenk. Ee, ne? Türk arpı? Evet, yani makamlara göre e, akort ediliyor. Wow. E, enteresan bir enstrüman o da. Bunu ilk defa duyuyorum ben. E, yani esasında 20. yüzyıla kadar e, Türk müziğinde var. Daha sonra 20. yüzyılda yani 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyılda Türk müziğinin değişmesi sürecinde e, adapte olamıyor çünkü şöyle bir özelliği var. Tek bir makamo akortunda biliyor. Yani kanunda mesela bir o, kanunda o. direkt o mandallarla çevirebiliyorsunuz, değişik şeylere geçebiliyorsunuz. Çengel ediyorsun, Çenk'te şey kalıyor öyle, santur gibi yani. O yüzden de tabii ki e, konserlerde sağlayan, çalınamamış, çalınamamış uyum sağlayamadığı ha. için şimdi tekrar o tip enstrümanlara ilgi var zaten. O yani lüteryen mi denir o müzik e, aleti? Yapan, evet, onlar onlar şimdi tekrardan canlandırıyorlar. tekrar el yapımı şeyler özel siparişle yapılıyor. Bayağı da o tarihte kalmış bir sürü bir şey vardır hakikaten. Var var. İşte öyle, gitar viol de çok eski diyorsun. Evet. 17. O tekrar tekrar yani yeniden canlanıyor gibi. Hmm. Çenk de o şekilde tekrar canlanıyor. İşte bu dediğim gibi premieri Kasım ayında Kasım sonunda Borusan Çağdaş Müzik Festivali'nde olacak. Albümü de New Albin çıkarmak istiyor. O da ha. New Albin tarafından çıkartılacak. Güzel güzel. Şey Terem'in çaldın mı hiç aklıma o gelir millete onu. Mesela sana sorulacak bir soru. Yani gidip bir rock grubunda herhalde Terem'in zordur. Şu hani o da Rus birisinin bu evet, bir şeydi evet, galiba. Tabii tabii yani Terem'in biraz çaldım onu gerçekten. Ha. Hoş e, bir şey ama. Çok güzel bir ama gerçekten ha. melodik bir şeyler çalmak acayip zor. Zor değil mi? Tereminde? Şimdi e, istiyorsan bir parça daha dinleyelim diyeceğim ama e, 56. dakikadayız. Onu da artık e, albümler çıktıktan sonra yeni evet, albümlere saklayalım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben e, trafiğini e, programını ayarlayamadım ama olsun gene de e, inşallah sana söyleyecek bir şeyler bırakmışızdır. Evet tabii tabii, tabii keyifli oldum. Tamam e, haftaya yine görüşmek üzere Erdem Helvacıoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırıp kırmayıp geldiği için buralara. Herkese iyi pazarlar Rayinco'tkadan sevgiler.